The falling leaves Zamanlar değişirken Pop dilenc şarkılarıyla yarım müzik. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ulgaz, Altugüzelleri, Güven Güzeldere. They are changing Merhaba, 17 Temmuz 2016, yine bir pazar akşamı, yine karşınızdayız. Bob Dylan'ın yarım yüzyı, yüzyıla aşmış olan müzik serüveninin izini sürdüğümüz zamanlar değişirken programıyla... E, bu defa Mahir yok biz iki kişi olarak karşınızda olacağız ben Altuğ Güzeldere merhaba ben de Güven Güzeldere e, Mahir de aslında bu programda olacaktı fakat yurt dışından e, dönerken uçak rotar yapmış dolayısıyla e, özür dileyerek programdan affını rica etti e, Altuğ ile biz götüreceğiz programı geçen haftadan hatırlayacaksınız Another Side of Bob Dylan albümündeki e, yayınlanmış şarkıları çalmayı bitirmiştik. E, Bob Dylan'ın dördüncü stüdyo albümü. E, bugün e, bu albüme, bu albüm için kaydedilmiş fakat albüme girememiş. E, Outtake denilen e, birkaç parçayı ve onların e, yorumlarını çalacağız. E, Bob Dylan e, The Times They Are Changing Diyor. Açılış jenerikte kullandığımız e, şarkıda, programın adı da zamanlar değişirken saydan zamanlar değişiyor. Geçen hafta bugün bu saatlerde e, bu programı yaptığımız e, zaman ile e, bugün arasında ülkede bir darbe girişimi oldu. Yüzlerce insan öldü sokaklarda e, ama biz e, her şey normalmiş gibi Bob Dylan'ın şimdi diğer şarkılarını çalmaya devam edeceğiz. Bu program eğer bu hızla e, gidersek ve ömrümüz vefa ederse bir on sene falan sürecekmiş gibi gözüküyor. E, ara sıra şaka yapıyoruz iki bin e kadar herhalde çalacağız falan diye o zamanı bulmaz ama bu 10 on sene içinde e, daha nelere şahit olacağız e, onu kim bilir e, bilmiyoruz doğrusu. Evet doğru güven. Yani Ülkemizin içinde bulunduğu mevcut koşulları altında hala Bob Dylan'ın işte 60'lı yıllarda ne çalıp söylediğini e, üzerine konuşmak, düşünmek e, bir lüks veya fazlalık mı diye insanın aklından geçiyor. Sonra da şöyle geldi aklıma, henüz yapabiliyorken yapmaya devam edelim. Bilmiyorum şey, kö kötümser evet, mi oldu? Evet. Hayır, doğru söylüyorsun altı. Ee, bu programda çalacağımız outtake'ler e, Bob Dylan'ın Another Side of Bob Dylan albümü için kaydettiği ama daha sonra albümünü almadığı. E, Mama, you've been on my mind. E, tomorrow is a long time. E, bu da tabii biraz manidar. Yarın e, ne kadar çok zaman var e, demek ki. Talking John Birch, Paranoid Blues ve Farewell bunlara bir iki tane başka müzisyenlerin yorumlarını da katarak bu saat içinde yedi şarkı çalmayı düşünüyoruz. Evet, çalmayı bu akşam düşündüğümüz ilk parça Mama, You Been On My Mind. Bu parçayı şeyin another side of Bob Dylan'ın şarkılarının çoğunluğu olduğu gibi Dylan'ın albümü yapmadan önce çıkmış olduğu Avrupa seyahatinde uğradığı Yunanistan'da yazmış ve de albümün yayınlanma tarihi Ağustos 1964'tür. Mart 1964'te Suzerotolo ile arasındaki ilişki e, tamamen sona ermişti. Bu da e, muhtemelen e, Suzerotolo'ya yazılmış olan bir parça ve e, onunla olan ilişkisinden esinlenmiş bir parça. E, gerçi daha sonra parçayı da John Bayes ile beraber söylüyorlar bu sefer. John söylemeye başlıyor vesaire. Ama isterseniz dinlemeye başlayalım. İlk önce Bob Dylan'ın yorumundan Mama, You've Been On My Mind. the color of the sun Cut flat and covering The crossroads standing at. Maybe it's the weather or something like Mama, you've been on my mind. I don't mean trouble, please don't put me down, don't get upset. I am not pleading. Oh, saying I can't forget you, I do not walk the floor, or bow down in bed, but yet, Mama, you've been on my mind. Though my mind is hazy And my thoughts that might be narrow will you've be been, don't bother me Or bring me down in sorrow It don't even matter Where you're waking up tomorrow But mama, you've been on my mind I am not asking you to say words Yes and no, please understand me I'm not calling for you to go I'm just breathing to myself Pretending not that, that I don't know But mama, you've been on my mind When you wake up in the morning Baby, look inside your mirror You know I won't be next to you You know I won't be there I'll just be curious to know If you can see yourself as clear As someone who has had you on his mind Bob Dylan, Dandini Dick Mama, you have been on my mind uh, Another side of Bob Dylan Bob Dylan'ın dördüncü stüdyo albümü e, programımıza da ismini veren e, The Times They Are Changing şarkısının da içinde bulunduğu üçüncü stüdyo albümüyle e, protest şarkıcı kimliğini e, tesis etmiş olan Dylan e, hemen aynı sene içinde e, e, bu albümü yapıyor ve benim bir başka yüzüm daha var e, diyerek e, bu protest şarkıcı kimliğinden e, kimliğini terk edeceğinin aslında sinyallerini vermeye başlıyor. Geçen hafta da söyledik, e, bu albümde ilk defa piyano kullandığı bir parça var. Henüz ama elektrikli enstrümanları e, kullanmamış vaziyette. Bir sonra, yani gelecek hafta ya da bir sonraki hafta çalmaya başlayacağımız 5. stüdyo albümünde ilk kez, e, elektrikli gitar filan gibi Enstrümanlara yer vererek Müzikal tarzını da e, Değiştireceğini gösteriyor Bob Dylan e, Bundan da bilahare bahsedeceğiz Fakat e, Bu Mama Yo Bin On My Mind'in e, Yorumu olarak çalmak üzere Joan Baez'in e, icra ettiği e, Bir e, Mama Yo Bin My Mind Parçasında karar kıldık ee, bunun e, pek çok nedeni var hem güzel bir icra hem de e, Bob Dylan'ın daha önceki haftalarda da anlattığımız gibi Cuan Baez'le bir e, sevgililik ilişkisi oluyor kısa sürede olsa e, Altuğ da şimdi bir parça bundan bahsetmek isteyecek Ben de e, seyrettiğim bir e, belgeselde e, daha doğrusu radyoda dinlediğim bir belgeselde pardon Bob Dylan'ın ilk zamanlar Joan Baez'in peşinde çok koştuğunu hatta işte konser sonrası kuliste bekleyip şöyle bir parça besteledim bir dinler misiniz belki çalmak istersiniz filan diye ısrarcı bir şekilde kendini işte bir şekilde kendi, kendiyle ilgili bir promosyon çabasında olduğu filan dinlemiştim. Fakat sonra e, anlattığımız, bildiğimiz gibi e, Joan Baez'den daha hızlı bir e, üne e, kavuştuktan sonra e, ilişkilerinin şekli de e, değişmiş oluyor. E, Altu sen de biraz bu Joan Baez'in ilişkisine değineceksin. Galiba arkasından e, Joan Baez şarkısını da dinleriz. Evet, daha doğrusu e, Joan Baez'in Bob Dylan'ın işte çok özel bir konuğum var bu konserde diye bir, bir müddet yanında taşıyor ve bütün konserlerinde sahneye davet edip şarkı söylettiriyor. O dönemde henüz çünkü John Boyes'in tanınmışlığı ve e, şöhreti Bob Dylan'dan çok daha fazla. Fakat Bob Dylan John Boyes'i yakalayıp geçtiği zaman tabiri caizse çok kısa süre içinde Kendisini tanımaz hale geliyor ve onun yaptığını, John Bayes'in kendisine yaptığını gerisin geriye o John Bayes'e yapmıyor. İşte kendi konserlerinde sahneye davet etmiyor vesaire ve ilişkileri hızla bitiyor. Gerçi tabii ki buna bir alışveriş ilişkisi olarak bakmamak lazım ama sonunda John Bayes bir sürü Bob Dylan şarkısı kaydetmiştir. Bob Dylan bir tane bile John Bayes şarkısı kaydetmemiştir. Bu, bunu da bir dipnot olarak e, eklemiş olalım. Bu demin Bob Dylan versiyonunun çaldığımız Mama You Been On My Mind. E, Bob Dylan bunu John Bayes ile birlikte ilk defa seslendiriyor. E, New York Queens'deki Forest Hills Music Festival'da tarihte 8 Ağustos 1964... Yani Dylan'ın e, albümünün çıkmasına, dördüncü albümünün çıkmasına çok az günler kala. E, derken e, biz siz ama bu düeti çalmayacağız. John Baez'in solo versiyonunu e, çalacağız. John Baez şarkıdaki geçen Mama You Been On My Mind'ı Daddy You Been On My Mind diye çeviriyor. E, ve de e, 1964'te Pardon 1965'te yayınladığı Farewell Angelina isimli albüme katıyor. Şimdi bu versiyonu dinleyelim. John Baez'den Mama ya da dedi onun söylediği versiyonla Yo-Bing on my mind. Perhaps it's the color of the sun cut flat uncovering. The crossroads I'm standing at. Maybe it's the weather or something like that, but that even on my mind. I don't mean trouble, please don't put me down, don't get upset, I am not pleading. Or saying I can't forget you. I do not walk the floor, bowed down and bent, but yet, Daddy, you've been on my mind. Even though my mind is hazy and my thoughts, they might be narrow, where you've been, don't bother me or bring me down in sorrow. It don't even matter who you're waking with tomorrow Daddy, just on my mind I am not asking you to say words like yes and no Please understand me I'm not calling for you to go I'm just breathing to myself Pretending not that I don't know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 As someone who has had you on her mind. John Baez'in sesinden dinledik. Mama, you've been on my mind. E, Yorum uydu ya da John Baez'in e, söylediği şekliyle That you've been on my mind. E, John Baez, 1974 senesinde Bob Dylan'la ilişkilerini anlatan bir ...şarkı yazıyor... Diamond and e, ...kendi bestesi... E, ...1975 senesinde yayınlanan... ...aynı isimli... Diamond and Rust albümünde de... ...albümünde yer alıyor bu parça... E, ...çok güzel bir şarkı... ...Tron e, Baez'in... ...bence yazdığı en güzel şarkılardan... ...en beğenilen ve... ...en çok satan albümlerinden de biri oluyor zaten... ...bu albüm... E, ...Pırlantalar ve... ...Pas... E, Belki ileriki bir programda bu şarkıyı da çalar ve çok manidar sözlerinden de bir parça bahsederiz. Ama çok vaktimiz yok ve Bob Dylan'ın aslında Another Side of Bob Dylan albümü için kaydettiği şarkıların sayısı çok fazla. Bunların hepsini mi çalmalıyız, ne kadar zamana yetiştiririz? Şimdi biraz altı bunlar anlatacak galiba. Evet, şimdi Bob Dylan aslında pek çok albümü için en azından ilk dönemdeki albümleri için çok fazla kayıt yapıyor. Yani bir, bir, bir albümün iki üç katı kadar zamanı dolduracak kadar kayıtlar yapıyor. Onların içinden seçiyor. Bu çalıp bitirdiğimiz Another Side of Bob Dylan'da aslında öyle değil. Outtake tek bir tane, onu da çaldık. Mamo You Bin On My Mind. Ee, ama bunun dışında bir de Witmark demoları diye başka bir şey var. Ee, kayıt serisi var. Bu kayıt serisi Bob Dylan'ın 1962-64 yılları arasında e, kaydettiği 39 parçadan oluşuyor. Bunlar da 19 Ekim 2010'a kadar aslında tamamen duyulmamış halde kalıyorlar veya korsan halde kalıyorlar. O noktada 2010 yılında Bootleg Series Volüm 9 yayınlandığı zaman o zaman resmi olarak piyasaya çıkar, çıkmış oluyorlar. Bu Widmark demolarının hikayesi şöyle. Bob Dylan kendi adını taşıyan ilk albümünü yayınladıktan sonra Kolombiya'daki prodüktörü John Hammond kendisindeki besteci tarafı da görüyor. Aslında biliyorsunuz ilk albümde ...sadece ve sadece iki adet... ...kendi bestesine yer vermişti. Buna rağmen John Hammond... ...kendisindeki besteci kumaşını görüyor. Ve diyor ki... ...sen... ...daha çok parça yaz. Yazdığın parçaları da... sadece sen söyleme... ...başka sanatçılar da seslendirsin. Bu amaçla da... ...Bob Dylan'ı... ...Leeds Music Publishing... ...ve Düşes Müzik... ...isimli şirketlere... ...götürüyor... Böylece Bob Dylan'ın yazdığı müzikleri başka sanatçılar da prodüktörler de duysun ve onlar da başka sanatçılar da seslensin, seslendirsin diye bir inisiyatife başlamış oluyor. 1962'de Bob Dylan'ın menajerliği Albert Grossman'ın eline geçtiği zaman Albert Grossman bu işi devam edelim ve büyütelim diyor ve de Witmark and Sons şirketinden ki bu Warner Müzik şirketine... ...Warner Bros'a bağlı bir alt şirket... Ee, ...Witmark Sons'dan... ...onu şirketin başkanı olan Artie Mogul'a götürüyor... Ee, ...ve de... E, ...12 Temmuz 1962 ile... ...Ocak 1964 arasında... ...Bob Dylan normal kaydettiği... ...albümler haricinde... E, ...bir düzine... ...kadar defa Wittmark'ı... ...ziyaret ediyor. Ve burada... E, Medisin Avenue... ...488 numaralı... ...binanın 5. katında... ...küçük e, karanlık bir... ...kayıt odasında... E, ...tam 39 tane... E, ...şarkı kaydediyor. Bunlar aslında demo kayıtlar. Yani e, orijinal... ...profesyonel stüdyo kayıtları değil. Zaten bu bu kayıtlarda Mono olarak yapılmış ve de e, normalde e, profesyonel müzisyenlerin kullandığı saniyede e, 15 e, inç hızıyla akan kasede göre onun yarısı kadar saniyede yedi buçuk inç hızıyla kaydeden dolayısıyla daha az detaylı ses kaydı yapabilen e, bir sistemde. Widmark demolarını kaydediyor. Ee, tabii o günlerde Bob Dylan o kadar verimli bir durumda ki böyle her taraftan şarkılar adamın akıyor adeta. O yüzden de hızlı bir şekilde e, bir sürü şarkılar yazıp bunları demo olarak kaydediyor. Şimdi çalacağımız parça e, Tomorrow is a Long Time. Daha doğrusu bu, bu programda çalacağımız parçaların tamamı da Yine Witmark demoları içinden seçilmiş. Ee, önümüzdeki haftalarda da e, bir, bir hafta daha mı çalarız... ...başka bir şey mi yaparız bu Vitmark demolarını... ...onlara bakabiliriz. Ama 62 ile 64 yılları arasında kaydedildiği için... ...aslında Bob Dylan'ın çok erken dönemini temsil ediyor bu demo kayıtları. Ee, şimdi çalacağımız parça dedim tomorrow is a long time Bob Dylan bu şarkıyı 1962'nin yazında yazıyor ve de 15. yüzyıldan kalan bir İngiliz şiirinden esinlenerek yazıyor şiir eastern wind bu da Yunan mitolojisindeki batıdan esen rüzgar zefirin ...kişiselleştirilmesi, personifikasyonu üzerine yazılmış bir şey, şiir. Bob Dylan bunu o dönemdeki çoğu şarkıları olduğu gibi Suzy Rotolo için yazdığı düşünülüyor. Artem Ogul bu şarkıyla ilgili diyor ki... ...bir gün Bob Dylan yine bana üç dört tane şarkım var gel bunları dinle diye girdi kapıdan... ...ve de Tomorrow is a Long Time'ı e, dinletmeye başladı. Dinler dinlemez dedim ki... ...aa bu tam Judy Collins'e göre bir şarkı. E, hemen Judy Collins'i aradım... ...onu da stüdyoya çağırdım... ...ve de bu demo demo tape'i koyup... ...kendisine şarkıyı dinletmeye başladım. Baktım ki daha o şarkının 30. saniyesinde... E, şeyin ...Judy Collins'in e, gözlerinden yaşlar akmaya başladı... ...tamam işte buydu hemen Judy Collins'i stüdyoya soktuk, şarkıyı kaydettik şeklinde Artem da böyle anlatır olayı. Biz size yine bir deyim yerindeyse ters köşe yapıp Judy Collins'dan çalmayacağız bunu. Tabii ki ilk olarak Bob Dylan'dan çalacağız. Sonraki e, coverımız ama bir başka sanatçıdan gelecek. Şimdi ilk önce Bob Dylan'dan dinleyelim. Tomorrow is a long time. again. Dillon'dan dinledik. Şu anda Dillon'un dördüncü albümü en Side'ı çaldık, bitirdik. Arkasından 1962-64 yılları arasında yapmış olduğu Witmark demolarını dinliyoruz. Ve de dinlediğimiz parçada Tomorrow is a Long Time. Yarına daha çok var. Yarın uzun bir süre bundan sonra denebilecek bir parça. Tercü diye tercüme edilebilecek bir parça ee, bu, bu parça da demin dedim yine suzerotolo Rotolo ile ilgili şimdi düşünüyorum Suzy Rotolo acaba Bob Dylan'ın hayatta en fazla hakkında şarkı yazdığı kişi mi diye bir ihtimal öyle olabilir ee, en büyük Bob Dylan e, uzmanımız Mahir yanımızda olmadığı için kesin konuşmayayım bir ihtimalde İ İ İsa üzerine İsa için daha fazla şarkı yazmış olabilir ama e, bunu, bunu bize mahir açıklar haftaya. E, Suzy Rotolo e, biliyorsunuz Bob Dylan'ın e, çok aslında uzun bir süre olmayan kısa bir süre için sevgilisi. Fakat Bob Dylan'ın çok formatif yılları şekillendiği yıllarda karşısına çıkıyor ve Bob Dylan'ın üzerinde çok ciddi bir takım etkileri var. Bu, bu, bu albümün yayınlandığı, Another Side'ın yayınlandığı günlerde de Bob Dylan'la Rotolo'nun ilişkisi tamamen sona ermiş vaziyette. O yüzden ve Rotolo bir daha Bob Dylan'ın hayatına girmeyecek. O yüzden de tamamen geride bırakacağız kendisini. Madem ki dedim Rotolo geride kalacak... O zaman onunla ilgili veya Dillon'la Suzy Rotolo'nun ilişkisiyle ilgili bir şeyler söyleyeyim. Ee, Suzy Rotolo bir İtalyan-Amerikan aileden geliyor. Ve de e, bu, babasını 14 yaşında kaybettiği zaman e, tamamen hanımlardan oluşan bir aileye dönüşüyorlar. Annesi Mary kardeşleri büyük abla Carla ve küçük kardeşi Suzi, Mary Rotolo iki kızını son derece solcu sosyalist aktivist bir dünyanın içinde yetiştiriyor. Bob Dylan'la Suzie Rotolo 1961'de 61 yazında ilk defa karşılaştıklarında. Suzerotolo Core yani Congress of Racial Equality, Irksal Eşitlik Kongresi diye çevirebileceğimiz bir kuruluş için çalışıyor. Yine aynı şekilde nükleer karşıtı bir grup olan Sein için çalışıyor. Bu hep tartışılan bir konu Bob Dylan Suzerotolo ile hiç karşılaşmasa sosyal içerikli şarkılarını yazar mıydı? Biliyorsunuz aşağı yukarı iki albümde sosyal içerikli kısmen şarkıları var. Yani 37-38 albümün içinde çok küçük bir kısım bu ama belirleyici kısım. Çünkü bugün hala dünyada Bob Dylan hatta Bob Dylan, John Bayez yan yana bu isimler geçtiği zaman bir protest müzik algısı var. Halbuki 38'de 2'den bahsedebiliriz Bob Dylan için. İşte o 2'de Suzy Rotolo ile beraber olduğu dönem. Haziran 62'de yani iki, ikili bir araya geldikten bir yıl sonra Mary Rotolo çok da fazla Bob Dylan'dan hoşlanmıyor. Suzin'in ablası hiç hoşlanmıyor ve Suzi Rotolo'yu İtalya'da bir Perugia Üniversitesi'nde yaz kampına gönderiyorlar. Suzi Rotolo oradayken Bob Dylan genç yaşında etkisiyle olsa gerek, işte bu ayrılıktan perişan vaziyette kavuşmak istiyor. Sürekli Suzi ile ilgili şarkılar yazıyor. Bu, bu arada da Suzi Rotolo İtalya'da boş durmayıp. Enzo Bartoccioli isimli bir e, İtalyan sevgili yapıyor kendisine. E, bu kıskançlık ve özlem daha da Bob Dylan'ı e, velüt bir hale getiriyor. Bir, bir, bir sürü şarkılar çıkıyor. Don't think twice it's alright. Tomorrow is a long time. Bunlardan iki tanesi ama pek çoğu da var. Hatta e, Ballad in Plain D diye geçen hafta benim olmadığım programda Güvenle Mahir çaldılar. Herhalde Bob Dylan'ın yazıp yazacağı en sakil en, en kötü şarkıydı. İçinde de e, Suzi'nin ablası e, Carla'yı parazit olarak anıyordu Bob Dylan. Daha sonra gerçi bu, bu şarkı için e, özür dileyip ya ben çok salakça bir iş yapmışım. Nasıl kaydetmişim onu? Şimdi pişmanım demişler ama işte bu, bu, bu bunlarda olmuştur diyelim. Ee, Suzie Rotolo Ocak 1963'te döndüğü zaman New York'a ikili yeniden bir araya geliyor ee, ve Suzie Rotolo Bob Dylan'ın dördüncü caddedeki New York'taki e, dairesine taşınıyor. Ama e, bu arada da Bob Dylan'ın Joan Baez'le yeni başlayan ilişkisinin e, ...haberleri yayıldıkça... Bu, ...bundan da çok sıkıntı duyuyor... ...rahatsızlık duyuyor... ...sonunda ikili 64 yılının... ...mart ayında ayrılıyorlar... E, bu, ...bu ayrılma... ...bir e, d, d, d, şey... ...avazı çıktığı kadar bağırmalı... ...eşya tabak çana kırmalı... ...ve Suzi'nin ablası... ...Karlı'nın da... ...işin içine karıştığı bir... E, ...kavga sonucunda oluyor... Bu işte Ballad in Plain diye de Bob Dylan bunu anlatmaya çalışıyor ee, ve de Suzie Rotolo Bob Dylan'ın hayatından çıkmış oluyor. Ç çıkmasa mıymış, daha mı iyiymiş? Bu ee, hani tarihçiler sever arada bir böyle fantastik sorular sormayı. Ee, muhtemelen öyle olabilirmiş ama olmamış. Yapacak bir şey yok. Dolayısıyla e, Suzerotolo'yu da herhalde son kez anlatmış ve şeyden e, kendisiyle de e, anlatı bazında ilişkimizi bitirmiş vaziyetteyiz. Şimdi yine e, müziğe dönelim diyeceğim. E, evet dur ben de o zaman e, son bir şey ekleyeyim. Bu, e, geçen hafta da bahsettik gerçi ama e, Suzerotolo'nun ablasının da müdahil olduğu büyük kavga sonucunda e, ayrıldıktan sonra Bob Dylan'ın yazdığı "Ballad in Plain D" another side of Bob Dylan albümünün e, en uzun şarkısı. Orada şarkılar genellikle dört dakika ortalama ile sürenken e, Bob Dylan e, o kadar herhalde anlatacakları birikmiş ki sekiz dakika on altı saniye ile e, kendi rekorlarını kırıyor. E, Anlatanlat bitirilmiyor filan. E, Kenah'ta da bir parça değinmiştik altınında söylediği gibi. Peki ama şimdi müziğe dönelim. Tomorrow is a long time dedik ve bir yorumunu çalacağız dedik. Bu şarkıyı aslında yorumlayan çok müzisyen olmuş. Bunların içinde altınında bahsettiği Judy Collins de var ama Joan Baez de var, zamanın başka tanınmış sevilen müzisyenleri mesela Harry Belafonte de var. Daha önce bu programda yer verdiğimiz o deta var. Bob Dylan'e belki müzikal olarak çok yakın olmayan bir takım insanlar da var. Rod Stewart gibi mesela ya da Keb Mo gibi. Bizim ama çalacağımız yorum Elvis Presley'in yorumu. Elvis Presley neredeyse bir kuşak kadar. Bob Dylan'ın önünden gidiyor. 1935 doğumu yani aralarında işte bir yedi sene kadar bir fark var. Elvis Presley de Bob Dylan gibi çok genç yaşta üne kavuşan bir müzisyen. Henüz 21 yaşındayken ilk albümünü yapıyor 1956'da. Hemen o sene televizyon programlarına çıkmaya başlıyor ve kısa sürede Amerika'da rock müziğin kralı ya da kısaca kral olarak anılmaya başlıyor Bir film kariyeri de var 1958'de yani müzik dünyasına daldıktan henüz iki sene sonra Mesela Love Me Tender isimli filmle Hollywood'a giriş yapmış oluyor Bu aynı zamanda filmin içinde seslendirdiği çok sevilen bilinen parçalarından da bir tanesi bunu biraz şunun için anlatıyorum. Bob Dylan için Elvis Presley'in kendi şarkılarından bir tanesini seçip seslendirmesi aslında önemli bir olay. İlginç de bir icra doğrusu. Bob Dylan bundan özellikle memnun da oluyor ve benim şarkılarım içinde de en değer verdiğim yorumların başında gelir. Elvis Presley'in yorumu falan gibi şeyler söylüyor. Şimdi Bob Dylan'ın icrasıyla karşılaştırmanız da üzere kararı ve yorumu da size bırakarak Elvis Presley'den dinleyelim. Tomorrow is a long time. If today was not highway If tonight Was not in trail If tomorrow Wasn't such a long time Then lonesome Would mean nothing to me at all Yes and only If I could hear her heart softly pound I can't see My reflection In the water I can't speak The sound That's sure no pain I can't hear The echo Of my footsteps I can't remember The sound of my own name Yes, and only if my own true love was waiting If I could hear her heart softly pounding For only she That I'd lie in my bed once again There's beauty in the silver singing river There's beauty in the sunrise and the sky But none of these And nothing else Could match the beauty That I remember In my true love's eyes Yes, and only If my own true love Was waiting If I could hear softly piling From there she was lying by me Then I had lied in my bed once again If today was not an endless highway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 Elvis Presley'den dinledik Tomorrow is a long time ee, Yarın çok uzun bir zamandır e, Diyor Amerikan rock müziğinin e, Kralı Olarak e, nitelendirilen Elvis Presley Bob Dylan'ın e, En önem ve değer verdiği e, Kendi şarkılarının Yorumlarının e, başında Gelen e, Bu icrada e, 94.9 Açık radyodayız, canlı yayındayız. Şu anda yanımızda olmayan Mahir Ilgaz, İstanbul Stüdyosu'nda Altı güzel Güzeldere ve Cambridge Amerika Birleşik Devletleri'nden telefonuna katılan Ben Güven Güzeldere programı birlikte eş zamanlı olarak yapıyoruz. Bob Dylan'ın Another Side of Bob Dylan albümünü geçen hafta çalıp bitirmiştik. Dördüncü stüdyo albümü 1964'te yayınlanmış. Şimdi bu albüme için kaydedilmiş ama albüme girememiş ya da albüm sırasında promosyon için kaydedilmiş şarkıları ve onların yorumlarını çalmaktayız. Sırada daha önce çaldığımız, daha önce de çaldığımız bir parçanın başka bir yorumu var. Talking John Birch Paranoid Blues. Bahsetmiştik bu John Birch Derneği 1958'de kurulmuş çok sağcı, muhafazakar bir e, siyasi organizasyon. Amerika'nın 1960'lardaki e, solcu, yazar, çizer, entelektüel ve akademisyenlerine karşı e, başlatılmış ve uzunca bir süre sürdürülmüş olan cadı avında da önemli bir rol oynamış e, bir e, dernek. E, dernekten uzunca e, bahsettiğimiz için geçen programlarda şimdi yeniden... ...bunları anlatmayacağız ama... ...belki şarkı hakkında altı sen... ...kısaca bir şeyler söylemek istersen. Evet. Bizim dinleyeceğimiz şimdi şarkı... ...1963'te... ...Town Hall'da... ...ki bir... ...performanstan... ...yapılan bir canlı kayıt. Şarkının bence şöyle... ...bir önemi var. 1962-63 döneminde... ...aslında... Bob Dylan daha ciddi şarkılar yazıyor. Daha ipleri, şeyleri kopartmamış vaziyette. O, o açıdan 64'te yayınlanmış olan Another Side... ...bence önemli bir dönüş noktasını gösteriyor. Benim böyle bir yüzüm daha var demek istiyor Bob Dylan. Yani mesajlar veren şarkılar... ...yazmaktansa veya en azından ilk aşamada onların yanı sıra e, olayları satirize eden... ...komik taraflarını, gülünç taraflarını gören, e, baş aşağı çeviren olayları bir bakış açısı ile e, şarkılar yazmak... ...Bob Dylan bunu çok yapacak önümüzdeki yıllarda ve neredeyse Bob Dylan'ın gerçek stili bu olacak... Bu o stilde yapılmış şarkıların bir öncülü o açıdan öneyim taşıyor. Bu John Birch Society de 50'lerin sonu Amerika 60'ların başındaki Amerika'daki komünizm paranoyasıyla paranoyası üzerinden giden ultra konservatif bir örgüt öyle söyleniliyor. Bob Dylan'da bu şarkıda bu paranoya ile biraz alay ediyor diyor ki komünistler her yerde olabilir. Biz en iyisi acilen aramaya başlayalım. Yatağın altında, kapının arkasında, e, şeyde tuvaletin içinde e, her yerde olabilir onlar diye e, hoş eğlenceli bir şarkı. Şimdi bunu dinleyelim Bob Dylan'dan e, Town Hall'da 63 yılında verdiği bir performanstan canlı kayıt Talking John Birch Paranoid Blues I was feeling sad and kind of blue I didn't know what I was gonna do The communists was coming around They was in the air They was on the ground They wouldn't give me no peace John Birch Society got me a secret membership card. Started walking off down the road. You, I'm a real John Bircher now. Look it out! Hitler's views, although he killed six million Jews, it don't matter too much that he was a fascist, at least you can't say he was a communist. <laughs> That's to say like if you got a cold, take a shot of malaria. <laughs> I was looking everywhere for them gold darn reds that get up in the morning and looked under my bed. I looked in the sink behind the chair, looked in the glove compartment of my car, looking everywhere. I couldn't find them. I was looking in the sink and behind the chair. I was looking for them Reds everywhere. I looked way up at the chimney hole, looked deep down inside my toilet bowl. They got away. <laughs> I was sitting home alone, I started to sweat. I figured they was in my TV set. I peeked behind the picture frame, got a shock, from my feet hit me in the brain. Them Reds did it. I know they did. Hardcore ones. I quit my job so I could work all alone and change my name to Sherlock Holmes. Following some clues from my detective bag, I discovered there was red stripes in the American flag. Oh, Betsy Ross! <laughs> Eisenhower, he's a Russian spy. Lincoln, Jefferson, and that Roosevelt guy. To my knowledge, there's just one man that's really a true American. George Lincoln Rockwell. I know for a fact he hates commies because he picketed the movie Exodus. Well, I finally started thinking straight when I run out of things to investigate. Couldn't imagine doing anything else and I'm home investigating myself. Hope I don't find out anything. Good God. Talking John Birch Paranoid Blues'u dinledik. Bob Dylan'dan. E, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programındasınız. Şimdi sırada Farewell isimli bir şarkı var. Bob Dylan bu şarkıyı 1963 senesinde yazmış ve aslında bir önceki üçüncü stüdyo albümü The Times They Are Changing'e dahil etmeyi de düşündüyse de icraların hiçbirini beğenmediğinden etmemiş. Daha sonra Another Side of Bob Dylan'a da etmemiş ve bu şarkı epey bir süre hiçbir albüme girmeden Durduktan sonra ancak 2010 senesinde bu Bootleg serisinin 9. albümü içinde kendine yer bulabilmiş. Aslında kısa ama güzel bir şarkı. Pete Seeger, Judy Collins gibi müzisyenlerin de yorumladığı bir parça. Üstelik Bob Dylan'a bir şekilde görünürlük, tanınırlık kazandıran da şarkılardan bir tanesi. Ee, mesela e, Chicago'da Turne'deyken e, Bob Dylan e, ünlü Amerikalı e, Pulitzer ödülü de kazanmış olan e, yazar, tarihçi ve e, radyocu e, Studs Terkel'ın e, yaptığı programda e, konuk oluyor. E, WFMT radyosunda ve e, birkaç şarkı söylüyor. O şarkıların e, ilki de e, şu an birazdan çalacağımız Farewell Bir şekilde o zamanın Bob Dylan'ına Görünürlük kazandıran Parçalardan biri oldu halde Daha sonra bir albüme girememiş Bir parça Şimdi birlikte dinleyelim Elveda diyor Bob Dylan Farewell Oh it's fare well, My darling true. I'm leaving in the first hour of the morn I'm bound up for the bay of Mexico Or maybe the coast of California So it's fairly well, My darling, who's bound to stay behind? Bob Dylan'dan dinledik, Farewell. Bu şarkı da aslında Bob Dylan'ın 1962 aralığında Londra'ya yaptığı seyahatinde duyup da hemen kendi müktesebatına aldığı pek çok şarkıdan bir tanesi. Şarkının orijinali bir İngiliz folk baladı, Living of Liverpool. Vaktimiz olsaydı onu da çalacaktık ama şu anda saatlerimiz 21.55 ee, sevgili Akif'in zamanından almamak üzere e, bu, bunu çalmamaya karar verdik. Dolayısıyla e, bu, bu akşamki programımızı böyle sonlandıracağız. Evet ben de şunu ekleyeyim belki e, bu şarkının Farewell'ın bir e, versiyonunu da 2013'te yayınlanmış olan Cohen e, kardeşlerin. Inside Llewellyn Davis filminde dinlemek mümkün. Ünlü Amerikalı folk şarkıcısı yaklaşık Bob Dylan'la aynı kuşaktan yetişmiş olan Llewellyn Davis'in hayatını anlatan filmde de bu şarkıya yer verilmiş. Ben teşekkürlerimizi ederek programı tamamlayayım. Teknik Masa'da Selahattin Çolak her zamanki gibi e, bize çok yardımcı oldu. Teşekkür ediyoruz. Bu akşamki program destekçimiz, e, tanıdık sevdiğimiz bir isim, Sasnohi Muşlyan. E, kendisine de çok teşekkür ederiz. E, Another Side of Bob Dylan albümünün e, içinde yer almayan ama o albüm için yapılmış olan şarkıları çaldık bu akşam. E, Şarkılardan daha var elimizde. Bunları çalmaya devam ediyor olabiliriz gelecek hafta ya da e, Mahir ile konuştuktan sonra belki beşinci stüdyo albümü Bringing It All Back Home'a e, başlayabiliriz. E, o albüme başladığımız zaman Bob Dylan'ın akustik e, şarkıların yanı sıra elektronik, elektrikli e, çalgılar e, ile de ilk kez duymaya başlayacağız. Ee, gelecek hafta yeniden bir olana kadar herkese güzel ve olaysız bir hafta diliyorum. hoşça kalın hoşça kal. Zamanlar Değişirken Revanted from the upper şarkılarıyla yarımız There must be some Say the joker to the thief. None of them along the line. Of it is worth Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Altul Güzeldere, Güven Güzeldere And the first one now will later be last For the times they are a Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Sasunuhim Mushliyana teşekkür ederiz. <gülüyor> Açık Radyo Mikrodalga Hazırlayan Begüm Kozak Çarşamba günleri saat 12'de 94.9 Açık Radyo'da Açık radyo. Açık radyo Desteklediği için Açık Radyo dinleyicileri Banu Savaş ve Mahir Ilgaz'a teşekkür ederiz. Sarhoş Atlar Zamanı Konu Parantezinde rak. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar